...hazırlayan resmuna Çelenk Bakra. İyi haftalar. Hariçten Sanat Programı'na hoş geldiniz. Ben programcınız Çelenk iyi bir komşu gündemimizde. Bugün kamusal programın koordinasyonunu yürüten ve içeriğini yaratan Zeyno pek ünlü konuğum. Zeyno hoş geldin. Hoş bulduk. Seninle yaklaşık bir yıl önce bambaşka bir bağlamda Artist Film International'da e, ki video çalışmaların hakkında da görüşmüştük. Tamamen sanatçı olarak davetlimizde sanatsal pratiğine odaklanıyorduk. Bugünse senin biraz da aktivist ve akademisyen kimliğinin de ön planda olduğu, elbette sanatçı kimliğinde devam ettiği, senin e, eserin olan Biennale'in küratörlüğünü üstlenen sanatçı ikilisi Em Green ve Dragset ile işbirliğiyle ortaya koyduğum bir kamusal program var. Hı hı. Kamusal program geçtiğimiz hafta İstanbul Bienal'in açılış etkinlikleri kapsamında başladı. Bir takım sanatçı konuşmaları, hatta uluslararası bir açılış sempozyumu hayata geçirdiniz. Bu programı biraz da onun sonrasında yapmak istedik. Küçük bir değerlendirme de olsun. Hı hı. Ve tıpkı Bienal Gibi e, kamusal programda hemen her hafta birkaç a, e, ayrı etkinlikle BNL'in kapanacağı son haftaya kadar yani 12 Kasım'a kadar aslında devam ediyor. Hı hı. Dolayısıyla buradan açık radyo dinleyicileriyle de paylaşabileceğin hala sayısız etkinlik ve konuşabileceğimiz içerik var. Tam böyle işin Başındayız evet. hiç görmeden duymadan bilmeden yapmıyoruz bu programı dolayısıyla bir geri bildirimde de bulunman mümkün olabilir hem BNL hem BNL'nin kamusal programına dair ama anons edeceğimiz üzerine konuşacağımızda pek çok etkinlik söz konusu hemen biraz önce e, bahsettiğim konuyu gündeme getireyim sen aktivist ve akademisyen bir kimliğinin ötesinde sanatçısın hı hı. pek çok uluslararası sergiye yaptıklarınla yapıtlarınla dahilsin. Ee, i̇lk kez de İstanbul Bienali, Bienalin küratörlüğünü yani Bienalin bütün kavramsal çerçevesini ve sanatçı seçkisini bir sanatçı ikilisine emanet etti. Geçtiğimiz Bienalin küratörü tam bir mega küratördü örneğin. E, bu sefer bir sanatçı ikilisi Az da olsa küratöryel pratiklere sahip ama esasen tanınır sanatçılar olan Emgreen ve Draxet ikilisine aitti. Ve onların da bir başka sanatçıyı, üstelik Türkiye'den bir sanatçıyı, üstelik aktivist ve akademisyen kimliği de olan bir sanatçıya kamusal programı emanet etmiş olmalarını hiç tesadüf bulmuyorum. Son derece değerli ve anlamlı buluyorum. Hı -hı. Ee, üstelik de Biyana'nın en kuramsal ve akademik bölümü, adı üstünde kamusal program... Ee, hatta şu da çok hoşuma gitti. 12 Eylül'de yaptıkları basın toplantısında e, seni moderatör olarak davet ettiler. Soruları sen onlara yönelttin. Küratöryel çerçeveyi açmalarını sen sağladın bir takım sorunlarına. Kısacası de, sanatçı olan küratörleri de başka bir sanatçı konuşturmuş oldu e, hemen sorum şu yani Biener'in kamusal programını neden sen tasarladın programı yapmakla senin kişisel olarak motivasyonun neydi hı hı. E, hangi önceliklerle seni davet etmiş olduklarını düşünüyorsun küratörleri açıkçası da bunlar e, önceden ne konuşulduysa benim bilebileceğim şeyler değil ama her Biener'den Önce olduğu gibi hani küratörler Türkiye'yi ziyaret ettiği zaman pek çok insanla, yazarla, çizerle, akademisyenle, sanatçıyla görüşüyorlar ve biraz iklimi anlamaya çalışıyorlar. Ee, ben o iklimi anlama toplantılarından birinde tanıştım ve hani hem işlerimden bahsettik hem iş harici hayatımdan bahsettik. Daha önce de 2013 yılında Sao Paulo Bienali için küçük bir sempozyum organize etmiştim. Türkiye'deki kent aktivistleriyle Sao Paulo'daki kent aktivistlerini buluşturduğumuz ve Right to the City başlığını taşıyan ve iki oturum halinde işte iki ayrı ayda yapmıştık. Biraz da onun referansıyla sanırım hani altından kalkabileceğimi düşündükleri için bana teklif ettiler. Evet. Ben de birkaç kere aslında geri çekilmeye çalıştım. Böyle bir şeyin <gülüyor> altından kalkabilir miyim? Hani ben küratör değilim, sanatçıyım. Tabii ki organizasyonel bir şeyim var, gündelik pratiğim var. Ee, başka işlerim yüzünden ve hani tanışıklıklarım ve networklerim var ama B&A çok büyük bir iş ve gerçekten altından kalkacağımı emin misiniz diye sordum. Orada da Big'e yüreklendirdi. Evet. <gülüyor> yenen yani direktör geçtiğimiz hafta konuumdu. Hı hı. Evet tabii senin yani feminist olarak tarif ediyorsun kendini. Hı hı. Hakikaten kendini sen de aktivist kelimesini kullanıyorsun kendin için. İşte müştereklerimiz gibi e, ya da farklı pek çok oluşumda da aslında yerim var ve bunu sanatsal pratiğinde de bir arada da kullanıyorsun. Hı hı. Aslında çok ay ay ayırıt etmek çok da mümkün değil diye görüyorum. Neydi peki seni heyecanlandıran? Hani zor bir tarafı eminim var. Yani Hem heyecanlı hem zor tarafı benim için şuydu. Bütün bu saydığın kümelerin kesişiminde duran biri olarak aslında hep kendimi başka gruplara başka gruplara açıklarken bulan biriyim. Atıyorum sanatçılar işte aktivist cenahta bir durumu eleştirdiğinde bir de şöyle baksak olur mu? <gülüyor> Öbür taraf sanatçıları eleştirdiğinde ya ama siz de şunları bilmiyorsunuz diye arada böyle kendimi hep hafif pazarlık unsuru olarak gören biri olarak hani bu programı yaparken bütün bu grupların da yan yana gelebilmesini ve aynı programdan keyif alabilmesini hedefledim. Ve ne kadar farklı camiayı yan yana getirebileceğimizi de hesaplamaya çalıştım. Ee, yani... Atölyeleri yapan pek çok insanın da benim gibi birden fazla kimliği var öyle diyebiliriz yani safça akademisyen değiller ya da safça sanatçı değiller aktivist artı sanatçı akademisyen artı sanatçı akademisyen artı aktivist gibi farklı kimliklere sahipler dolayısıyla çekebilecekleri izleyici kitlesinin de sadece sanat camiasıyla sınırlı olmayacağını umuyorum ki ilk birkaç etkinlikte de öyle olduğunu gördük. Peki, e, bizim komşu programımız, ben yani harçtan sanattan bir önceki programda da... ...kamusal, Biennial'in kamusal programına dair bazı içerikler dile getirilmiş. Biraz önce Evrim Altu bahsetti. Dolayısıyla onların da biraz şimdiye kadar yapılan ve yapılacak olan... ...kamusal programlardan örnekler verdiğine güvenerek de sorayım. E, yakın dönemde verdiğin, daha doğrusu Biennial açılmadan önce verdiğin bir röportajda... ...şöyle diyorsun, sergide yer almayan gösterim, gösterim üzerine tartışma... ...workshoplar, açılış ve kapanış haftalarında yapacağımız sempozyuma benzer toplantıları koordine edeceğim. Sergiye dahil olmayan her şeyi yani. Böyle demişsin. Peki şimdi sergiyi bir miktarda olsa gördüğüne göre... ...Cumartesi itibariyle halka açıldı. Ondan önce de ön izleme Hı -hı. günleri vardı. Ee, ve programın da birkaç günü hayata geçmiş olduğuna göre... ...Uluslararası Açılış sempozyumu ve bir takım sanatçı konuşmaları... Hı -hı. ...nasıl değerlendiriyorsun? Yani senin... ...tasarladığın programın BNL sergileriyle sanatçıların yaptıkları nasıl bir ilişkiye girdiğini düşünüyorsun. Hı hı. Üstelik de kamusal programa iki tane sanatçı konuşması dahil etmişsin. Hı hı. Heba Ye, Amin ve Fred Wilson tek davet ettiğim BNL sanatçısı kamusal hı hı. programa bu ikisi. Bunun sebebine de belki değinebilirsin. Yani sanatçıların içinden aynı zamanda böyle konuşmada yapan, performansta yapan sanatçılar olduğunu biliyorduk tabii ki ama e, en çok da şimdi kamusal programı ben iki hat üzerine oturttum. Çok da oralardan sapmamaya çalıştık. Yani illaki içinde komşu geçiyor ya da hani başka bienalin kavramları geçiyor diye sıkıştırmamaya çalıştık. Özellikle seçilmiş aileler dediğimiz hani ailenin klasik tanımı dışındaki aidiyetlere odaklanan, topluluk oluşumuna odaklanan Ee, ...bir hattımız var... ...bir de müşterek kader dediğimiz... ...insan dışı... E, ...komşularımıza odaklanan... ...kentin e, insanla insan dışı... ...organizmalar arasındaki ilişkisine odaklanan... ...bir başka hattımız var... E, ...açıkçası... Fred Wilson'ın şöyle söyleyeyim aslında kamusal programın biraz daha örtük kısmı daha önce başladı. Sanatçılar Türkiye'ye araştırma yapmaya geldikleri zaman Gülçin Aksoy'un halı, halı atölyesinde Mimar Sinan'da öğrencilerle master ve doktor öğrencileriyle buluşturduk sanatçıları. Küçük sanatçı konuşmaları yaptılar. Ki bildiğim kadarıyla 56 sanatçının 30'dan fazlası kente birkaç evet. kere geldi değil mi? Tabi hepsinin zamanı olmadı ama bize zaman ayırabilecek olanları hani genç sanatçılarla da buluşturmayı önemsedik. Öyle buluşmalar. Düzenledik. Orada Fred Wilson'ın yaptığı konuşmanın programa çok oturduğunu düşündüm. Çünkü tam da Türkiye'de en görünmez konulardan biri olan ve yokmuş gibi yaptığımız bir kölelik geçmişine işaret ediyordu? Nedir ee, bu geçmiş? Fred ne Wilson seçiyormuş? biliyorsunuz hani müzelerde siyahların izini saklanan, e, siyah kimliklerin izini sürüyor. Ve hani Türkiye'de de benzer bir iş yapacağını tahmin ediyorduk. Onun konuşmasını dinlediğim zaman ve müzelerde resimlerdeki görünmeyen siyah karakterleri çıkarıp yeniden ele almasını ya da tarihleri ele almasını izlediğim zaman... ...kendi hayatımdan bile aklıma şu geldi, benim babaannemin en yakın arkadaşı siyahtı Canan teyze. Ve hiç düşünmediğim üzerine bir hikaye olarak benim ilk oyuncak bebeğim de siyahtı. Daha sonra yani anneme sorduğum zaman niye... ...bu bebek diye. Canan Teyze'den korktuğum... ...için bana... <gülüyor> hani ...alıştırmak için bir siyah bebek aldıklarını... ...anlatmıştı ve bebeğin ismini de... ...Canan koymuşum. Biz tabii siyah da de demeyiz daha ziyade... ...Arap. Benim de bir Arap bebeğim vardı. Yani yani o öyle, zaman öyleydi yani, Artık, artık politikli... ...korrekt olarak siyah tabii. diyoruz. Ve aslında hani... ...Türkçe, niye Türkçe konuşuyorlar... ...bu insanlar ne zamandan beri... ...bu coğrafyada nereden geldiler... ...nasıl geldiler? Hani çok da kendimize... ...sormadığımız. Yeni yeni Afro... Osmanlı Afro Türk dernekleriyle örgütlenmeye başlayan aslında e, torunlarının da mesela Afrika'dan geldiklerini bildikleri ama hangi ülkeden hangi Afrika'nın neresinden geldiklerini bilmedikleri bir köle ticareti var. Üstelik de hangi dönemde farklı farklı evet. dönemlerinde yayılıyor Osmanlı'nın aslında. İşte bu hani biraz aile ve şey teması etrafından e, Fred Wilson'a yer vermek istedik. Heban'ın da tabii çok ilginç bir <gülüyor> videosu ve bu video için yaptığı bir araştırma var. E, Mısır'da bir leyleğin esir edilmesi İsrail ajanı olduğu gerekçesiyle <gülüyor> casus leylek casus leylek ve bu casus leyleğin hikayesini ben Heba'nın işinin geleceğini biliyordum e, programı da henüz davet etmeden önce Suriye Türkiye sınırında bir casus kartal vurularak öldürüldü ve hani aslında aynı paranoyanın içinde yaşıyoruz ve Heba'nın konuşması da aslında iki hattımıza birden oturuyor bir e, Ülkeler arası sınırlar bağlamında, ikincisi hayvanlarla olan ilişkimiz i̇nsan bağlamında, insan olmayan konusularımız bağlamında. Onu da o şekilde davet ettik. Peki o zaman hariçten sanat dinleyicilerine burada hatırlatalım. Henüz görmeyenler için Heba Amin'in bir video yerleştirmesi var. Onu Galata Rum okulunda ...görmeniz mümkün. Konuşmasını maalesef kaçırdınız. Umarım önümüzdeki haftalarda videoları yayınlanır. Fred Wilson ise yeni bir iş yaptı. Ee, senin de bahsettiğin gibi Afro-Otoman olarak tarif edebileceğimiz e, kişilerin... ...sanattaki temsiliyetleri ya da işte o gizlenmiş, saklanmış temsiliyetlerini ön plana çıkartan, onu gözümüzün önüne... E, Çıkartan, onun işi ise Pera Zira hem Pera hem Koç bünyesindeki diğer bazı koleksiyonlardan ödünç alınmış işler de var içinde. Programa dahil ettiğin iki aslında direkt sergiyle kamusal programı hmm. çok net bir şekilde içeriksel olarak bağlayan iki konuşma bunlardı. Peki bir de e, kamusal programı hem uluslararasılaştıran... Hı -hı. ...hem de aslında doruk noktası olan iki aks var... ...açılış ve kapanışta düzenlenen uluslararası Hı -hı. sempozyumlar. Dolayısıyla kamusal programın bel kemiği... Hı -hı. ...gerçekten böyle ağırlığı olan, akademik yanı olan sempozyumlar bunlar. Geçtiğimiz cumartesi günü seçilmiş aileler sempozyumunu Hı -hı. hazırladın... ...bir açılış konuşması da yaptın. Ee, açık radyo dinleyiciler için bir değerlendirme yapmak ister misin? Bir postmortem yapmanı istesem Hı -hı. senden. Ne hedeflemiştin bu programı oluştururken? Neler konuşuldu tartışıldın? Hı -hı. Belki ne gibi so yeni sorular... Yenelde hep sorduğu sorularla gündemde olduğu için hı hı. soruyorum. Ne gibi yeni sorular gündeme geldi. Buradan da kapanış sempozyumuna geçelim. O 11 Kasım'da İstanbul Modern'de olacak. Orada bizi neler bekliyor? Şimdi açılış sempozyumunu aslında yaparken biraz kavramsal çerçevesini de çizme kalibresinde ve becerisinde olan... Ee, akademisyenler ama aynı zamanda da başkalarına konuşabilecek e, popülerliğe sahip akademisyenleri davet etmek istedik. Ee, hepsi tabii. Çok farklı bir çerçeveden yaklaştılar. Benim e, umduğum ama emin olmadığım kadar farklı bakış açıları oldu. E, Josep Masat aslında Türkiye'de henüz çok aşina olmadığımız ama Amerika'yı ve Avrupa'nın bu çok kültürcülüğü aslında kimlikleri biraz eşitlemeye çalışan tarafını eleştirdi. E, Şehrazat Mojab... Biraz daha performatif bir sunum yaptı kendi öz yaşam hikayesi üzerinden ve İran'da e, bir kadın olarak yaşadığı iki devrimi ve bir göçmen olarak Kanada'ya yerleşmesi üzerinden aidiyetleri sorguladı. Şükrü Argın da hem kelimelerin etimolojik kökenine giderek hem de bugün içinden geçtiğimiz Türkiye'yi bırakma bırakmama gitme kalma meselelerine de hafifçe değinerek e, yuva ev kavram. ...gitmek, kalmak gibi şeylerin etrafında bir konuşma yaptı. Ee, bence çok keyifli geçti. Bir de benim e, bir süredir bu programı düşünürken yapmaya çalıştığım şeylerden biri... ...bakarsanız göreceksiniz birkaç tanesi hariç... ...gerçekten oturup 40 dakika, 50 dakika, bir saat birilerini dinleyelim istedim. Çünkü artık yapılan programlar biraz böyle yeni medyanın da etkisiyle... ...herkesin 10'ar dakika konuştuğu Hı -hı. ve hiçbir şeyin çok derinlemesine tartışılamadığı şeyler oluyor... Ee, o yüzden ilk söylediğimde açılış e, sempozyumunda korkanlar da oldu kırkar <gülüyor> dakika konuşacaklar dediğim zaman Ama bence ancak öyle bir sürede aslında onların çalıştıkları şeyin derinliklerine inebiliyoruz Kapanış sempozyumu da aynı e, çerçevede olacak daha doğrusu aynı formatta olacak Ama çerçeve olarak müşterek kadar mekanların ilişkilerimiz üzerindeki etkisine ve kent ekolojisine odaklanacağımız bir oturum Burada ünlü ekonomi profesörü ve e, müşterekler kavramı etrafında da e, çok sayıda çalışması olan Massimo de Angelis. E, Atina'da yaşayan ve üreten mimar Stavros Stavrides aynı şekilde kent mekanları üzerine ve e, otonom kent mekanları üzerine de çalışan bir akademisyen. Ve Boğaziçi Üniversitesi'nden sevgili Ayfer Bartu Candan bizimle olacak. Harika. Peki ne gibi sorular gündeme geldi ilk e, uluslararası sempozyumda? Soru soran oldu mu? Bizim kültürümüz biraz da çekingen olabiliyor bu açıdan. Biraz ama... çekingendi. Ee, biraz da zaman zaman saldırgan soruların da gelebildiği oldu. Ee, ama... E... Sonuçta yani tartışmalar daha sonra karşılaştığımda pek çok insan şey dedi o sırada gelmeyen sorular çok sonra aklıma geldi. Bu da her zaman seninle dışarıda konuşurken de dediğimiz gibi bir şey kendini sonradan düşündürmeye devam ediyorsa başarılı olmuş demektir bence. Peki şuna geçeyim o zaman bu kadar akademik, ağır, uzun vakit isteyen bir sempozyum var Aynı zamanda onun bir muadilde ya da tamamlayıcısı 11 Kasım'da İstanbul Modern'deki Kapanış sempozyumunda da bizi bekliyor. Başka bir konu elbette başka bir bağlam etrafında. Ama senin oluşturduğun kamusal program sadece böyle sempozyum, panel, <gülüyor> ne bileyim sanatçı konuşması gibi tek taraflı bilgilendirici sunum ya da kavramsal tartışma platformlarından ibaret değil. Başka bir şey daha yapmaya çalıştın. <gülüyor> Katılımcılığa ya da işte kolektif düşünce birlikte yaratma süreçlerine önem veren. Dolayısıyla gelenlerin, katılımcıların aynı etkinliği paylaştıkları, diğer komşu katılımcılarla birlikte üretecekleri, Hı -hı. bir şeyleri birlikte deneyimleyecekleri bir takım programlar da hayal ettin. Birlikte müzik dinlemek, birlikte yemek yapmak gibi Hı -hı. iyi bir komşu için de çok anlamlı bence mikro ölçekte. Hı -hı. Bunlar içinde en dikkat çekicisi de neredeyse bütün bienal dönemine yayılan... Haftada bir, bazen birkaç kez karşımıza çıkan e, okuma grubu ve bilgelik Hı -hı. evi sergisi Hı -hı. kolektif Çukur Cuma düzenliyor. Bu süreçte yani daha katılımcı olan bu bir arada bir şeyler yapacağımız etkinliklerde neyi hedefledin, nasıl işbirlikleri yaptın? Evet. Kolektif Çukur örnek verdin onlarla başladım. Kolektif Çukurcuma aslında kamusal program içinde kamusal program yapıyor. <gülüyor> Delegasyon. Delegasyon. Yani onlarla birlikte biz aslında üç tane okuma e, toplantısı olarak başladığımız e, süreç... Kendilerinin de bilgelik evi sergisini ve geçici bir kütüphane olarak İKSV binasının altına kurdukları serbest mekanla büyüdü. Şişhanede, Şişhanede. Işte art nivou ondan da önce evet. İKSV'nin tasarım mağazası olarak evet. hatırladığımız yer. E, dolayısıyla e, her perşembe burada kendi etkinliklerini düzenliyorlar Bunların hepsi birer okuma grubu etkinliği Eğer İstanbul Biyana'nın Facebook sayfasını takip ederseniz ya da web sitesini Hangi e, metinlerin okunacağı önceden duyuruluyor e, Katılımcılar kayıt yaptırarak ve e, metinleri okuyarak geliyorlar Üzerine misafir sanatçılarla ve misafirlerle birlikte tartışma düzenleniyor E, bence bu yine hani e, benim de yapmak istediğim şeye biraz oturan bir şey. Sergiyi sadece gezmek yerine onun hakkında okumak, onu besleyen metinlerin de üzerinden geçmek anlamında oldukça anlamlı oldu. Onun dışında yine kolektif e, workshoplardan bahsedersek örneğin e, gerçek süper kahramanlar atölyemiz var çocuklar için e, yapılan burada biraz rolleri değiştirmek istedik ve Hamish Kültür Derneği'nin Hamish Suriye Kültür Derneği'nden beş tane genç e, Suriyeli görsel sanatçı, illüstratör, tasarımcı, video sanatçısı bir araya geldiler ve Göte Enstitüsü'nün işbirliğiyle. Ee, bir atölye düzenliyorlar ve Suriyeli sanatçıların eğitmen kimliğinde olacağı ve e, biraz aslında rolleri değiştirmeye çalıştığımız bir atölye olacak Kaç yaş grubu için? Ee, 7 ile 15 yaş Hı -hı. grubu arasına açık çocuklar kendi süper kahramanlarını tasarlayacaklar ve tasarımcıların yardımıyla biraz geliştirdikten sonra bunlar 3 boyutlu olarak çocuklarla aynı boyda basılacak Harikaymış ee, Keşke biz de katılıyseydik <gülüyor> Komşu Tarifler isimli bir Ezgi Tuncer'in e, moderasyonunu yapacağı Semih Hakim ve Dalia Mortada'nın e, şefler olarak görev alacağı bir yemek atölyemiz var. Burada da vatansever söylemlerin ötesinde ortaklaştığımız tarifler nelerdir? Farklı coğrafyaların... Ee, hem aynı yemek olan ama hem de farklılıkları olan tarifleri üzerinden, malzemeler üzerinden, malzemelerin yolculuğu üzerinden e, hem bir böyle birlikte yemek yapılacağı ve izlenecek ama hem de tartışmanın aynı anda süreceği bir atölyemiz var. Bunun için çok heyecanlı olduğumuz atölyelerden Kesinlikle. biri. Kesinlikle. Peki ya müzik? <gülüyor> Müzikte Evrim Hikmet Öyütün moderatörlüğünde Sesime Ses Ver İstanbul'un Müzisyenleri isimli bir atölyemiz var. Şimdi buna atölye diyorum ama aslında bu ikisi de mesela iki aydır çalışıyorlar bu atölyeler için hı hı. yani arkasında çok çalışma olan atölyeler o yüzden çok kıymet verdiğimiz atölyeler Evrim kendi tanıdığı ve bir süredir belgesel yapmak için tanıştığı hem yerli müzisyenlerle yani İstanbul'da yaşayan müzisyenlerle hem de geçici olarak burada olan göçmen yerleşik olmayan müzisyenlerle belgeseller çekiyor Kısa belgeseller ve burada tanıştığı arkadaşları şu anda şimdiden prova yaparak... ...birbiriyle tanıştırarak müzisyenler arasında aslında bir ağ kurmaya çalışıyor. Bunun da bir sonucunu işte e, atölyesinde göreceğiz. Hani hem müzik yapmak, müzik bizi bağlar mı, ayırır mı, ortaklaştırır mı? Suriyeli müzisyenler Türkiye'ye geldiklerinde neler yaşadılar? Iraklı müzisyenler müzik üzerinden birbiriyle tanışabildi mi gibi sorular tartışılırken... Hemen arkasından da bir jam session olacak. Oo. Herkes enstrümanını alıp katılabilir. Elbette bir yapılandırılması var provalar bunun için yapılıyor Mutlaka. ama dışarıya da açık bir şekilde... Nerede ne zaman özellikle müzik müzik yani açık radyo dinleyicileri arasında müzik severler ve müzikle uğraşan hı. da çok sayıda insan var. Buradan duyurmuş olalım özellikle Tamam. Onu. 22 Ekim'de saat 4'te başlıyor. 20'ye kadar salon İKSV'de olacak... Dörtte başlayan kısmı biraz daha sohbet kısmı. Bir iki saat sohbet ettikten sonra Cem Saşın'a e geçeceğiz. Tamam harika. Peki hariçten sanat programındayız. Radyosunu yeni açanlar için Açık Radyo'dayız. Zeyno Pekün'lü konuğum bir sanatçı ama İstanbul BNN'nin 15. İstanbul Bienalinin kamusal programını o tasarladı. Bize programla ilgili detaylar veriyor. Biraz daha tematik bölümlere bakmaya çalışıyoruz birlikte. Aslında programa dair bütün detayları İKSV'nin web sitesinden de almak mümkün. Tek tek tarihleri burada duyuruyoruz. Ama takip etmek olanaksız olabilir iksv.org adresinden hem katılımcıları hem mekanları saatlere görebilirsiniz. Bütün kamusal program tıpkı İstanbul Bienali sergileri gibi ücretsiz ama bazı programların katılımı ile ilgili çeşitli koşullar ya da sayılar Söz konusu olabilir son olarak şunu da duyuralım buradan yarın değil mi en yakın etkinliğimiz evet. yarın gerçekleşiyor İstanbul Modern'de Mahalleler Birliği'nin katılacağı ve Mahalleler Sözlüğü'nün tanıtılacağı bir etkinlik Hı -hı. saat 3 ile 7 arası nedir Mahalleler Birliği <gülüyor> öncelikle ve bu Mahalleler Sözlüğü ne işe yarayacak? Mahalleler Birliği İstanbul'da 50 ayrı mahallenin kendi mahallelerin ile ilgili e, örgütlenerek kurduğu derneklerin, örgütlenmelerin, grupların yan yana gelerek oluşturduğu bir kolektif yapılanma. E, bu mahalle derneklerinin temsilcileri e, bizimle sohbet edecekler. Aynı zamanda komşuluğa dair, mahalleli olmaya dair çektikleri e, fotoğrafları, videoları bizimle paylaşacaklar. Böyle bir üzerine tartışmamız olacak. Daha sonra saat beş buçuk gibi yine e, aynı Mahalleler Birliği e, üyelerinin birlikte... Kentsel dönüşüm ve mahalleyi kaybetmek, evini, konutunu kaybetmek üzerine biriktirmek zorunda kaldıkları kavramlardan yola çıkarak... Bir kolektif sözlük denemesi kolektif diye sözlük görüyorum. Denemesi. Aynen öyle yani bir mahallenin başına neler gelirse hangi kavramları öğrenmek zorunda kalırın derlenip toparlanmış hali bu sözlüğünde tanıtımı olacak. Ee, ...oldukça keyifli ve kalabalık ve dolu dolu bir etkinlik bizi bekliyor. Zeynep çok teşekkürler. Yarın 15-19 saatler arasında İstanbul Modern Sinema'da ücretsiz bir etkinlik. Mahalleler Birliği'nin birebir üyelerinin Hı -hı. katılacağı ve Mahalleler Sözlüğü'nün tanıtılacağı. Yani saat 3'e yetişemezseniz 5.30 gibi Mahalleler Sözlüğü tanıtımı da söz konusu. Peki eklemek istediğin bir şey var mı bu... Program bittikten sonra bir şeye dönüşecek mi? Devam edecek mi? Ya da biz bir şeyleri başka türlü bir yayın olarak videolarla vesaire takip edebilecek miyiz? Yoksa ben öyle söyleyip sana teşekkür etmek istiyorum. <gülüyor> Katılımcıların izin verdiği ölçüde bütün şeyleri kaydediyoruz ve daha sonra YouTube'tan paylaşacağız videolarını. Buradan 15b.iksv.org adresinden takipte kalabilirler. Ee, en yakın atölyelerden konuşmalardan biri olduğu için belki salı çarşamba günü sınırsız ve küstah sohbetini de duyurarak bitireyim. Gülşen Aktaş ve Aykan Safoğlu Almanya'da iki farklı kuşak göçmen olmak ve feminist ve queer olmak üzerinden bir sohbet gerçekleştirecekler. Özellikle ben çok heyecanlıyım bu etkinlik için çünkü Gülşen Aktaş inanılmaz bir... Ee, insan ve şu anda da e, yaşlılar için bir sosyal merkez işletiyor huzur isimli özellikle göçmen olarak yaşlanmış olanlar için çok heyecanlıyız onun da konuşmasını dinleyeceğimiz için. Peki Zeyno Pekünli'ye çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇ki haftadır iyi bir komşu 15. İstanbul Bienniali'ne odaklandık. Önümüzdeki hafta kentli bir fotoğraf festivali de başlıyor. Foto İstanbul'un sanat yönetmeni Atilla Durak konuğum olacak. Ben programcınız Çelenk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum. Harik'ten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Okey! Tokyo!